Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum, Elvan Cantekin ve Ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz açıkradyo.com.tr -açıkradyo Efendim Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir. Arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçileri Neslihan ve Ümit İlhan'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bugün 20 Haziran, pardon yarın 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü ona ilişkin düzenlenen etkinlikleri de ayrıca size bildireceğiz. Bu stüdyoda konuğumuz Ömer Madra. Ömer hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Hayır. Argun özellikle sen uzaklardan geldin. Bin birinci programa yetiştim. Evet. Bin birinci. Evet, evet. bininci programa yetişemedin ama bin, bin birinci. birinci masalları. Evet, evet gibi. Masal Olacağız. gibi program olacaktı. Evet. Evet. O zaman evet. pardon ben bir girişte ufak bir şey rica edebilir miyim? Tabii ki. Tabii. Bir minik sürprizim var. Aa ne güzel. Binbir Gece Masalları Evet bu kadar. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Binbir Gece Masallarını da Açık Radyo'da e, program olarak dinlemiştik. Evet bu onun cingılıydı. 2005 yılından kalma bir program. Süpermiş. <gülüyor> Evet. Aslında bugün e, Tınas Bey de e, aramızda olacaktı. Fakat bir mazereti çıktı. O nedenle gelemedi. Ama önümüzdeki programlardan birinde onu ağırlayacağız. Niçin Tınas Ömer sen çok iyi biliyorsun. Çünkü e, 17 Ağustos günü açık radyoda bir araya gelen 1999'da e, insanların başında Tınas Bey geliyor idi. Ve onun e, bizi yönlendirdiği noktalarda e, son derece etkili yayınlar yapma imkanımız oldu. Programımızın içinde ve birinci bölümde Okan Tüysüz hocamıza da bağlanacağız ve ondan e, hem e, bundan sonraki dönemde neler yapmamız gerektiğine ilişkin tavsiyelerini, önerilerini hatta talimatlarını alacağız. Ama şöyle e, Ömer'le birlikte biraz geçmişe dönersek ve e, 99 yılı 17 Ağustos'una e, gidersek 17 Ağustos 3'ü e, 5 geçe veya 10 geçe e, deprem gerçekleşti. Ve biz öğle saatlerinde açık radyoda eski mekanında e, bir araya geldik. Oradan da başlayan bir çalışma yürüttük. Neler hatırlayabiliriz Ömer oradan? Ya öncelikle bir kere şeyi yani idrak etmemiz biraz zaman alıyor tabii. Çünkü çok ne yapacağımızı bilemiyorduk. Böyle bir deneyimimiz hiçbirimizin olmadı Bu sorun için. sizin için değil. Bütün hükümet yetkilileri de davranmak için herkes için geçerliydi sanırım değil mi? Evet. Öyle i̇yi bir şey. Bunu tabii söylemeniz zaten teselli olabilir. Yani bir tamamen bir şaşkın ördek gibi dolaşıp biraz ben kendi payıma konuşayım. Ondan sonra birden ha biz bir radyoyuz ve duyurmalıyız. <gülüyor> Bunun e, koordinasyonunu değilse bile haber merkezi gibi bir şeyde bulunmalıyız anlayışı oldu. Ve işte ondan sonra da hızlı bir şekilde kendimizi düzenleyip, düzen verip kendimize bir şey kurduk. Yani ardım diye. Açık Radyo Dimprem Merkezi oluşturduk. Ve ondan sonra yaklaşık bir ayı. 60 gün. 60 gün. 2 ay. Iki gün. ay iki evet, bir Birinci içinde. ayın 24 saati tamamen depreme ayrıldı. Ee, i̇kinci ayın belli bir e, tarihinden itibaren de e, yavaş yavaş normalleştirmeye başladık yayın. Evet ve bir de şeyi de hatırlıyorum ben. Yani telsiz alıcı vericisi gibi davranmaya başladık. Çok sayıda dostumuz arkadaşımız hep koca eline özellikle merkezin bulunduğu yere gidip. Oradan izlenimlerini ve kendi yorumlarını da katarak yapıyordu. Bu tabi çok benzersiz bir deney oldu bizim için de. Bir takım sloganlar falan da ürettiğimizi hatırlıyorum. Özellikle çatlakları sıvama sıvatma sloganımızın çok yaygınlaştığını da hatırlıyorum ben. Ben bir küçük destek bilgisi paylaşayım. E, 17 Ağustos günü e, salı günüydü galiba e, saat e, öğlene doğru 11'de e, CNN Türk veya BBC'de ben e, ne olduğu anlamaya çalışırken dinliyorum 15 ölü dedi 15 ölü dedi e, benim de yakınlarım vardı Yalova'da ben saat 2'deki feribota bindim. Feribot öyle e, sınırsız insan taşıyordu. Gittik Yalova'ya ve Yalova'daki devlet hastanesinin bahçesinde yüzün üstünde ceset yatıyordu. Evet. Saat üç buçuk dörtte yani. O kadar bilgi eksikliği vardı ki e, hepimiz Hatta, şaşırdık doğrusu. Dezenformasyon bile denebilir buna değil mi? Yani, yani koyu bir cehalet koyu bir çaresizlik. Yani Başbakan haberim yok. Ne, Tabii neydi, yani benim hatırladığım kadarıyla ilk e, 12 saat içerisinde bunun, yani merkez üssünün neresi olduğu bile tespit edilemedi. Yani. E, Hatta çok o, da, çok daha çok sonra uzun süre geçen programda Aziz Bey'in de söylediği gibi Aziz Hasan'ın da söylediği gibi en sonunda Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti vasıtasıyla hmm. Kocaeli'den haber evet. gidiyor ki esas burası ve işte Kandil'in falan nasıl değerlendirdiğini şu anda tam olarak hatırlayamıyorum. Sonra da ilk ben mesela ilk bir vatandaş olarak duyduğum şeydi avcılardı merkez yüzü. Evet. Çünkü İstanbul'a yakın da haber süre Kadir'den oradan, oradan haber geçirtiyorum. Öyle, hatırlıyorum öyle evet. e, çok sonra 12 saat sonra filan e, bunun görcük olduğu merkezinin ortaya çıktı ve o bilgide zaten doğru şeyden gitti yani traç üzerinden, Türkiye Radyo Amatör Cemiyeti üzerinden gitti. O o yüzden gerçekten çok hani e, haberleşmenin e, son derece problemli olduğu ve de bilgi kirliliğinin çok fazla olduğu bir şey. Esasında buna bağlı olarak belki erken bir soru ama şey aklıma gelir. Yani böyle bir dönemlerde radyo yayıncılığı yaparken e, sonraları çok da eleştirildi esasında basının o dönemdeki tutumu. Burada hani tarafsız olma, doğru olma e, ve efektif olma konusunda e, tecrübe de yoktu. Nasıl... E, bu, bu, bu şeyleri e, e, sağlayabilme için mücadele ettiniz. Hemen söyleyeyim, e, yayın ilkelerimiz vardı ve bunların hmm. oluşmasında bize o günlerde destek olan e, Tınaztiz Bey'in, e, şimdi de var, e, hoca'nın çok etkisi var. Neydi? Olumsuzlukları, olmazları, umutsuzlukları değil gayreti, dayanışmayı ön plana çıkartacağız. Gün hesap sorma günü değildir. Acı ve üzüntümüzü kuvvete dönüştürme çabası içinde olacağız. Moral ve katılımı arttırmayı hedef alacağız, hedefleyeceğiz. Bireysel davranış yerine birleşmeleri, kolektif hareketleri teşvik edeceğiz. Doğru bilgiye ulaşmak ve doğru bilgilendirmeyi sağlamak amacıyla bilginin kaynağına ineceğiz. Doğrulatmadığımız bilgilere inanmayacağız ve yaymayacağız. Paniği önlemek için bilgiyi gizlemek yerine sorunları çözümleriyle birlikte ifade edeceğiz. Bizim Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin yayın ilkelerini böyle belirledik. Ve bu belirleme Çok... 17 Ağustos öğleden sonra saatlerine ilişkindir. Ben hemen 1 de e, bilgi vereyim. E, bu saat e, 13'te Ardim'de dediğimiz Açık Radyo Deprem iletişim Merkezi çalışmaya başladı ve saat 18'de de Tınastitiz, Ömer Madra, Şerif Erol Cemal Mutlu, Aykut Köksal ve e, Gürhan Ertür'ün yani benim katıldığımız bir programla da duyurusunu yaptık bu merkezi kurduğumuzu ve yayınımızın bütününü e, depreme ayırdığımızı belirttik e, çok enteresandır biraz önce belirttiğiniz gibi 3 gün boyunca Ankara'nın bütün iletişimi Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti tarafından sağlandı. Bir kısmının, yani bazı bakanlıkların iletişimi ise 7-8 gün boyunca sağlandı. Benden de bir bilgi, sabah saat 7.30'da televizyon kanalları Ölü sayısının 3 olduğunu açıklamışlardı. Evet. evet, yani üç, o, böyle bir... Herhalde o evet. ilk valilikten gelen açıklama ve uzun süre ondan sonra... ...Türkiye'de hani zaman zaman kesiliyor ya veri akışı. Evet. O veri akışı o, o dönemde kesildi. O, uzun süre o 15'te kaldı. Evet. Yani, Nihai olarak son sayı hiçbir zaman tam öğrenilemedi çünkü, galiba. Bir, bir, de çünkü, o, bir de o var tabii. Evet, evet, o var. Yani. Resmi rakam 18 bin. Ama biz biliyoruz ki e, 38 binin üstünde bir can kaybı söz konusu. Evet o sıralarda ben de net olarak hatırlıyorum bazı yabancı yakından ilgilenen bazı yabancı gazetelerin uluslararası gazetelerin e, ...yazdığı mesela Guardian'dan hatırlıyorum ama başka gazetelerde vardı... ...ve bu rakamın mümkün olabileceğini yani 30 bin üzerinde olduğunu yazıyorlardı... ...ama Türkiye'deki medyada hiç rastlamıyorduk... ...buna rağmen biz onları da telaffuz etmeye olduğu gibi... ...ilkelere bağlı kalarak e, evet. bildiğimiz şeyleri söylemeye devam ettik. Evet. Bir de yani o ilk yayında açıkladığımız amaçlar maddemiz vardı... Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi olarak temel görevlerimizden biri olan haberciliğin dışında bir iletişim kuruluşu olmanın getirdiği tüm avantajlardan yararlanarak bulup buluşturacağımız, düşünebileceğimiz her alanda afet bölgelerine yardımcı olmak, ihtiyaçlarla imkanlar arasında köprü kurmak, ihtiyaçlarla imkanlar arasında köprü kurmak, deprem faaliyetlerinde daha verimli ve örgütlü olabilmek amacıyla oluşturulacak ağın birliğin aktif bir üyesi olmak. Bunlar da amaçlar olarak yayında ifade ediliyor. O bayağı yayında. sürdürülebilir ve uzun dönem diyor maç olarak ortaya çıktı zaten evet. altın saatler programında bu kadar bu zamana kadar. Evet, devam ben etmesinde. de oraya getirmek istiyorum. Pardon. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, çünkü e, bininci programda söylemiştim tekrar etmek istiyorum bu 60 günlük. Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi faaliyetlerinin böyle sonuna yaklaşırken e, bir düzenli toplantılarımızdan birinde Aykut Barka hocamız dedi ki arkadaşlar biz bu işi burada bırakamayız. Mutlaka bunu bir programla devam ettirmemiz lazım ve o da haftalık bir program olmalı dedi. E, biz de rahmetli Aykut e, hocamızın verdiği görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet, burada yani özenle anmaya çok dikkat etmemiz çok iyi oluyor. Aykut Barka'dan çok şey öğrendik. Hatta onun hakkında Uluslararası Amer Amerikan Jeoloji Birliği üyelerinden birinin yazdığı muazzam bir mektup var. Evet. Yani benzeri görülmemiş bir çaba. Yani düzce depremini de önceden bilip bunu yep, üstelik şeyli bir, hakemli bir dergide zamanda yayınlatmasının başka dünyada görülmüş bir örneği yoktur diye de yazmışlardı. O, evet bu programı da sürdürmek onun fikirlerinden biriydi. Rahmetle analım onu da yani. Evet bu Açık Radyo Deprem e, iletişim Merkezi'nin yapılanması hakkında da biraz bilgi vereyim. Ee, bu Açık Radyo'nun profesyonel kadrosuna ek olarak ki o zaman 20-22 civarında profesyonel kadrosu vardı Açık Radyo'nun. Bu kadroya ek olarak tümüyle Açık Radyo dostu gönüllülerden oluşan muazzam bir ekip kuruldu. Bir koordinasyon grubumuz vardı. Afet kriz masaları benzeri her türlü bilgi, belge ve konunun değerlendirildiği bir karar odağı olarak çalıştı. Dört kişiden oluşuyordu. Bir haberleşme grubumuz vardı. Telefonların karşılanması ve gerekli notların alınıp koordinasyon masasına iletmekle yükümlü. Dört kişilik ve bunlar hep değişiyordu. Danışmanlar grubumuz vardı. Uzmanlık gerektiren sağlık, mühendislik ve benzeri konularda danışmanlardan oluşan bir masa vardı. ve ee, o da aynı şekilde dönüşümlü çalışıyordu. Bir internet grubumuz vardı. İnternet e, haberleşmesi o zamanlarda evet, çok, çok azdı ama iki kişiden oluşuyordu ve tüm e, internet haberleşmesini takip açık radyo web mekanının gün, güncelleştirilmesinden bilgileri oraya yerleştirmekten sorumluydu. Bir bilgi işlem grubumuz vardı. Tüm bilgileri, anonsları, adresleri, ihtiyaçları, imkanları hazırlanan formatlarda bilgisayara aktaran üç kişilik bir ekipten oluşuyordu. Ee, bu da Bardiyalı olarak çalışan bir ekip. Bir lojistik grubumuz vardı. Radyo içi ve dışında çalışan, destek hizmetleri sağlayan birçok gönüllü e, burada görev aldı. Akla gelebilecek ve ihtiyaç olan her malzemeyi bulup getiren bir grup. Yaratıcılığında Ömer çok yakından hatırlayacaktır. Çok üst düzeyde gerçekleştirdiği bir dönem olarak hatırlıyoruz. Çalışma grupları radyo mekanı ve dışında çalışan yine birçok yönülden oluşan, bunun iki örneğini verebilirim. Yabancı siteleri tar tarayarak 18 Ağustos gecesi 600 sayfalık AFET'e karşı mücadele dokümanını toparlayan ve değerlendirip notlar çıkartan bir grubumuz vardı. Bu arada bölgelere broşürler hazırlandı. 110 bin adet broşür hazırladık. Bulaşıcı hastalıklara karşı önlemler broşürünü yazan, baskıyı hazırlayan, basan ve tüm afet bölgelerine dağıtan bir grup bu faaliyetin toplam süresi yani metnin hazırlanması, basılması ve deprem bölgelerinde dağıtılması 18 saatimizi aldı ve e, dört ayrı matbaayla, dört ay, matbaayla. gönüllü e, hizmet veren dört aylı ayrı matbaayla çalıştık. Bir teknik grubumuz vardı. Gönüllü çalışanlarla desteklenen Açık Radyo'nun teknik kadrosu. Bir yayın grubumuz vardı. Açık Radyo'nun profesyonel kadrosu. Gönüllü yazarlar, DJ'ler, jeolog, jeologlar, psikologlar, sağlıkçılar, mimarlar, mühendisler, iktisatçılar, iletişimciler, reklamcılar, arama kurtarmacılar, afet bölgelerinde gerçek muhabirler ve muhabirleştirilen e, gönüllüler liste olsun. bu ekipler 24 saat boyunca vardiyalı olarak çalıştılar ve 60 gün boyunca da devam etti. Şimdi Okan Tüysüz hocamıza bağlanıyoruz. Evet. E, bu arada Buradaki pardon ben de sözünü tabii. kestim ama yani genel olarak Açık Radyo'nun başından beri kuruluş amaç ve ilkelerine de yaklaşık uygun düşen bir şeydi. Yani çok sayıda 200'ün üzerinde her hafta program yapan kişi var. Halihazırda da hep öyleydi ve 150'nin üzerinde de program yapılıyor her hafta bunu nasıl idare ediyorsunuz başarabiliyorsunuz diye bir uluslararası radyo tarihçisi tarihçi radyo kitabı yazan birisi sorduğu zaman da o zaman aklıma gelen bir ilk lafı söyledim ve şimdi doğru olduğunu söylüyorum herkes sorumlu. sorumluluğunu bilen insanlarla çalıştığın zaman zaten fazla bir problem idare sorunu çıkmıyor sonradan aksine bence açık radyonun çalışma ilkelerine gayet uygundu bütün bu Ardim çalışması da Evet. Ee, Okan Hocam merhabalar. Merhabalar. iyi yayınlar. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Hocam bugün 1001. programımızı yapıyoruz Altın Saatler'de ee, ve e, size de bağlanmak istedik. Çünkü Altın Saatler'in bugüne kadar devam etmesinde çok önemli katkınız oldu. Ee, Teşekkür ederim. Ve biz sizin isminizi de Aykut hocamızdan rahmetli Aykut hocamızdan almıştık <gülüyor> bana ulaşamadığınız evet. zaman e, Okan'a ulaşırsınız demişti evet. Evet. E, ve e, o gün bugündür de e, sizinle birlikte özellikle e, bir e, afetle karşılaştığımızda bir depremle karşılaştığımızda e, en doğru bilgileri e, sizden alabiliyoruz şu anda stüdyomuzda Ömer Madra var Elvan Can Tekin var ve Argun Yum var. Hep birlikte size bir merhaba diyoruz ve teşekkürlerimizi dilekiyoruz. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi ayrıca teşekkür ediyorum. Sağolunuz, varolunuz. Bin birinci program olması da tabii çok önemli. Bin bir gece masalları dedi az önce burada bir arkadaşım var. Bin pro, <gülüyor> bin bölüm bir programı yürütmek gerçekten çok ciddi çaba isteyen çok ciddi emek isteyen bir şey. Ben de sizleri o bininci program hatta binbirinci program vesilesiyle kutlamak istiyorum. Hepinizin de gerçekten çok büyük emekleri var. Çok Sağ teşekkürler olun. hocam. Sağ Sağolunuz. Evet biz size bu vesile ile medyanın depreme olan ilgi ve yaklaşımını nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyoruz. Ve aynı zamanda Altın Saatler programının geleceği hakkında da e, fikirlerinizi, önerilerinizi, beklentilerinizi almak istiyoruz. E, evet, ne dersiniz teşekkür, hocam? Me medya, nasıl bir medya arzu ederdiniz, evet. tahavül ederdiniz Türkiye'de? Şimdi ben e, aşağı yukarı 1973'te araziye çıkmaya başladım. Yani 46 yıl oluyor. Öğrenciliğimin e, orta... Dönemlerinde başladım. ve Bugüne kadar da her yaz mutlaka askerlik dışında araziye çıktım. Anadolu'nun neredeyse gitmediğim köyü kasabası kalmadı diyebilirim. Artık şehirleri bıraktık. Dolayısıyla bu uzun süreçte hem halkın jeolojiye bakış açısını hem de özellikle 92 Erzincan depreminden sonra da Medyanın depreme bakış açısını yakından izleme imkanı buldum. Şunu söyleyebiliriz, 99 depremi öncesi aslında ne deprem konusunda ne de bununla ilgilenen diğer bilim dalları, işte jeoloji, jeofizik, sismoloji, deprem mühendisliği gibi dallar konusunda aslında toplumun çok fazla bilgili olduğunu söylemek mümkün değil. Evet. Ama bugün e, kime gidip de ben jeoloji mühendisiyim, jeofizik mühendisiyim derseniz e, gerçekten ne iş yaptığınızı çok uzun uzun anlatmanıza gerek yok. Bir defa yani medyanın burada çok ciddi katkısının olduğunu söylemek lazım toplumun e, bilinçlenmesinde. Fay dediğimiz zaman eskiden bir temizleme e, tozu vardı o anlaşıldı. Şimdi artık herkes fayın ne olduğunu, depremin ne olduğunu büyük ölçüde biliyor. Tabii bu e, aydınlanmada e, medyanın çok ciddi e, rolü var. Ama bunun yanı sıra çok olumsuz e, olaylar da yaşandı ve hala da e, zaman zaman bu konuda medyadan halka çok doğru olmayan bilgilerin yansıtıldığını görüyoruz. E, burada belki hani medyada görev alan e, kişiler içerisinde de konu hakkında çok bilgi sahibi olmayan kişilerin biraz yaygın olmasının etkisi var. Biz rahmetli Aykut hayatta iken e, Ahmet Mete Şikara o dönemde yine e, hayattaydı. E, bir takım e, toplantılardan sonra hep konuştuğumuz şey şuydu. Biz medyaya bir e, deprem nedir? Depremi nasıl anlatmak lazımdır e, topluma diye bir e, kurs verelim. Bir ya da böyle bir e, açıklama yapalım birkaç günlük ya da bir süre işte fakat e, bunu da duyurduk aslında o dönem özellikle televizyonlara çünkü gerçekten başlangıçta 99 depremi sonrası çok yanlış bilgiler verilerek bir bilgi kirliliği yaratılmaya çalışıyordu e, tabi bunu e, duyurduk e, oldukça geniş bir kitleye ama katılım dahi olmadığını söyleyebilirim öyle bir ilgi e, maalesef oluşmadı ee, ama tabii zaman içerisinde bunlar e, giderek daha e, doğru bir çerçeve içerisine oturdu. İstenen düzeyde mi? Elbette ki değil. Yani bugün e, bizim aklımızdan geçen ya da bizim söylediğimiz bir şeyin topluma e, çok doğru biçimde yansıtılmadığı şeyler çok oluyor. Mesela hala e, ana akım e, televizyonlarda dahi bir depremin şiddeti ile büyüklüğü arasındaki fark ki çok basit bir şeydir. Bu yıllardır da söylediğimiz, anlattığımız bir şeydir. Onu bile maalesef çok doğru bir biçimde aktarılamıyor. Dolayısıyla medyanın bizim medyadan depremin depreme dair bilgilerin aktarılması anlamında beklentimiz biraz daha bilinçli bu konudaki yapımcıların, habercilerin olması. Tabii burada e, sizleri ben bu anlattıklarım içerisinde ben uzun yıllardır söylediğiniz gibi açık radyoya çıkıyorum. Açık radyoda sorulara cevap vermeye çalışıyorum ama e, tabi burada size ayrı bir yere koyduğumu da açıkça belirtmek isterim. E, çünkü gerçekten siz yıllardır bu işi e, yapıyorsunuz ve yıllardır da doğru bilgiyi aktarmaya çalışıyorsunuz. E, bu bu benzeri kişiler olmasına rağmen önemli bir çoğunluğun hala e, yeterince bilgi sahibi olmadığı, bu konuda bilgi sahibi olmadığı e, açık ve net bir biçimde örnekleriyle görüyoruz. Dolayısıyla beklentimiz e, verdiğimiz bilginin doğru biçimde, en azından bizim söylediğimiz şekliyle anlaşılarak topluma aktarılması medyadan temel beklentilerimiz bunlar. Bir örnek de anlatayım vaktimiz varsa. Var tabii hocam. 92 depreminden sonra bir arkadaşımız bana geldi. Ben ee, de o dönem bir toplantıda Erzincan yöresinin jeolojik evrimini, orada eskiden okyanusların olduğunu, sonra Türkiye'nin iki fayla batıya doğru hareket ettiğini falan anlatmıştım. Bana dedi ki ya bir şey hazırlar mısın bir yazı buna dair. Ben de 3-4 sayfa bir Türkiye'nin tektoniğini anlatan Türkiye'de için deprem oluyor bunları anlatan bir yazı yazdım onun içerisinde bir yerde de Türkiye'nin her yıl batıya doğru kaydığını söyledim iki fay boyunca bu konu çok ilgisini çekti arkadaşım ve ertesi gün büyük o dönemin çok önemli gazetelerinden bir tanesinde ikinci sayfada bir çok büyük bir başlıkla yakında Yunanistan'la birleşiyoruz. Öğretimiyesi Okan gibi böyle söylüyordu ulaşmıştık. Gelecek <gülüyor> bu Avrupa Birliği'ne giriyor şekilde değiştirecek. <gülüyor> bana da Ankara'dan bir akrabam ya sen neler söylüyorsun falan diye uyaran <gülüyor> <gülüyor> uyarmıştım Uyanmıştım görmemiştim. E böyle şeyler, oldu hala da maalesef oluyor. Tabii buradaki beklentimiz bizim söylediklerimizin aktarılması yönünde. Bir de medyadaki, medyanın yaklaşımında gördüğümüz negatif şeylerden bir tanesi. Yani konuyu aktarmaktan çok, konunun içerisinden sansasyonel bir haber çıkartmak. Buna dair de çok örnekler oldu. Deminki de aslında buna benzer bir şey. Hani okuyucunun ilgisini çekmesi. Ben arkadaşa söyledim de bunu niye böyle yazdım? Ben sana böyle bir şey hazırlamadım. Oturdum, iki gün uğraştım. Bir yazı hazırladım. Niye böyle bir şey verdin deyince aman canım bir günde unutuluyor nasılsın. <gülüyor> bir, gün, bir günlük diye bir cevap vermişti Ya yani bu tabi bu tür şeyler var. O nedenle mesela e, banttan yayınlanacak şeylere ben açıkçası çok sıcak bakmıyorum. Çünkü sizin anlattıklarınızın içerisinde o kişinin anladığı şeyleri kesip e, onlara aktarıyorlar. Ortaya çok bambaşka sizin söylediğiniz çok bambaşka bir Tabii altın saatlerin burada e, gerçekten konunun uzmanlarını bulması ve konunun anlaşılır bir biçimde aktarılması anlamında çok benim için çok farklı bir yeri var. E, ve gelecekte de ben e, özellikle afet bilincinin anlamında e, altın saatlerin çok e, etkili olacağını, çok yararlı olacağını düşünüyorum. O nedenle Altın saatler için öneri sordunuz. Benim buradaki tek önerim altın saatlerin belki biraz daha geniş bir kitleye ulaşmak üzere. Belki daha iyi kendini duyurması gerektiği. Ee, i̇nternet üzerinden izleme genellikle bu konuya meraklı kişiler tarafından yapılıyor. Ama biraz daha topluma yaygın, topluma e, bilgiyi uzakta eden, ...daha geniş kitlelere hitap eden bir konuma gelmesi benim yegane önerim olacak. Onun dışında altı saatleri ben çok başarılı ve çok bilgi veren bir program olarak görüyorum. Hocam çok teşekkürler. Çok bu teşekkürler. söylediğinizi de dikkate alacağız. Evet yani e, bu kadar 20 yıllık bir yayından sonra dediğiniz gibi etkiyi nasıl geliştirebiliriz ve arttırabiliriz. Bunun üzerinde mutlaka duralım ve birlikte de fikir geliştirelim. Çok teşekkür ederiz size. Arkadaşlar da belki bir şey söyleyeceklerdir söylediklerinizin üzerine. Evet yani sizin de söylediğiniz gibi biz de e bunu yaparken öğrendiğimizi söyleyeyim ben de. Ömer Madrid olarak bir şey ilave etmek gerekir ki başta yani bir ara karşımızda elimde 11 12 uçak var. Ne yapayım bunları diye soranlar vardı ve ne yapacağımızı tamamen bilemez haldeydik. Ama asıl doğru haberin doğru ve hızlı bir şekilde gerçeklerin yani olguların aktarılabilmesinin toplumların hayatına ne kadar önemli olduğunu Özellikle biz de sizler, sizler gibi uzmanlarla birlikte çalışarak bir kez daha teyit etmiş olduk. Çok e, hayati bir program e, olmasına katkıda bulunduğunuz sayenizde memnun oldu bu. Benim, benim aklıma takılan şu. Şimdi biz normalde depremden önce e, nasıl motive oluruz, nasıl hazırlanırız, neyi nasıl, e, riski nasıl azaltabiliriz? Bunları değerlendirmeye özen gösteriyoruz. Fay hattı ile falan da fazla şey yapmıyoruz. Takılmıyoruz. Diyoruz ki aman depremden önce yapılacaklar depremden sonrakilerin çok daha az maliyetlisidir vesaire. Bir de tabii şunu düşünmek lazım. Yarın bir deprem olursa biz ne yapacağız? <gülüyor> Bu da bir senaryo gerektiriyor galiba. Tabii açık radyo olarak. Açık radyo olarak. tabii. Evet. Niye evet, eski tecrübemiz var, de, var de, ama babacan de. bir deprem olursa tepemize böyle güm diye yumruğunu indirirse kim evet. ne yapacak? Evet, tabii doğru. Maalesef yani o konuda e, hiçbirimizin çok yeterince hazırlıklı olduğumuzu söyleyemeyiz. Yani biz pek böyle plan yapıp sonra o plana uymayın e, Seven bir toplum değiliz. E, bu toplumun hemen her kesimi için geçerli. Ee, üniversitelerinde, hastanelerinde, e, pro, altın saatler gibi programların da e, bu konuda e, hazırlıklarının mutlaka olması gerekiyor. Bu çok önemli. Evet. Hem hazırlık hem de tatbikat e, evet. gerekiyor. Yani evet. bir türlü nasıl uygulayacağımızı yani da yani denemek. Genel tatbikat falan da yapılmıyor. Yani depremle ilgili evet. bizim memleket. Evet. Yapılsa da çok lokal kalıyor tabii. Evet. Yapılır, hocam, yapı yapılanlardan millet yaraları çevrene düşüyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> hocam çok teşekkür ederiz, sağlınsınız. Ee, önümüzdeki ediyorum. dönemde bu söylediklerinizi de e, tartışacağız kendi aramızda. Argun'un söylediği de son derece önemli. Oradan hareketle bakalım bundan sonraki programlarda ne yapabiliriz göreceğiz. Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür, teşekkür ederim. hocam. Ben teşekkür ediyorum. Bütün örüyorum. desteğiniz için. Sağ olun, darısı iki bindirilere, üç bindirilere, beş bindirilere olsun. Bir olmasa bile programlar devam Evet, evet. Teşekkür sağ çok çok Teşekkürler. Sağ olun hocam, çok çok teşekkürler. İyi günler. Evet efendim, şimdi... E o Tüysüz hocamızla görüştük ve bir müzik dinleyeceğiz. Ondan sonra programımızın ikinci bölümüyle devam edeceğiz. Dinliyoruz efendim. Radyo'dasınız 94.9'da Altın Saatler Programı'nın ikinci bölümündeyiz. Ee, şu anda stüdyomuzda Elvan Cantekin, Argun Yum ve konuğumuz olarak Ömer Madra var. Ee, biraz önce Okan Tüysüz Hoca ile görüştük birinci bölümde. Ee, programın başında e, yarın itibariyle e, 20 Haziran'da Dünya Mülteciler Günü olduğunu belirtmiştim iki etkinlik var. Yarınki etkinliklerden ilki bir basın açıklaması. Mülteci bile e, ol, olamayanlar, olmayanlar Oda Kule İşhanı önünde depe, e, Tepebaşı e, tarafında e, gerçekleştirilecek. Saat 19'da. 19.30'da ise sahne 59'da İstiklal Caddesi numara 108 Aznavur pasajında kat 8'de ee, hepimiz e, göçmeniz ve ürtçılığa hayır kampanyasının düzenlediği bir e, film gösterimi var ve söyleşi var. Tüm göçmenlere mültecilik hakkı tanınsın başlıklı e, bir söyleşi. Giriş konuşmasını Ozan Tekin yapacak ve eşit film gösterisi var. Söyleşi de Dilek Gül'le gerçekleştirilecek. 19.30'da. Ertesi gün yani 21 Haziran Cuma günü 14 ile 16 saatleri arasında Kadir Has Üniversitesi Cibali salonunda bir program var. Geri dönüş mümkün mü? Bu Dünya Mülteciler Günü ve Uluslararası Af Örgütü'nün yürüttüğü bir 70 yıllık, yurtsuzluk kampanyası kapsamında Filistinli mültecilerin sesini duyurmak ve geri dönüş hakkına dikkat çekmek amacıyla işgal altındaki Filistin topraklarını, Filistin mültecileri ve geri dönüş hakkını e, konuşacaklar. E, bu programda saat e, 14'te başlıyor ve 16'ya kadar başlıyor. E, e, 16'ya kadar devam edecek. Panel sırasında Türkçe ve Arapça çeviri yapılacak. Ömer senin de ekleyeceğin bir şey var herhalde. Bu konuda ben Elvan, ben, e, Elvan ben, esa, ben... Esasında bugünlerde Zaten politik nedenlerle Çok tartışılan bir konu bu ee, İşte İstanbul seçimleriyle ilgili olarak Adaylar, mültecilerin 500 küsür bini aşan İstanbul'daki Mültecileri ne olacağı, nasıl geri göndereceği Konusunda değişik, ilginç fikirler Ortaya atıyorlar ee, Öbür yandan da esa, e, şey e, 2018 yılı için Birleşmiş Milletlerin istatistikleri de Yayınlandı. 2018 yılı itibariyle Şu anda 70 milyonun üzerinde mülteci var, çeşitli nedenlerle, ağırlıklı olarak da tabii çeşitli çatışma bölgelerinden başka ülkelerden Tabii yani? başka ülke geçenler. Dünyada bu anlamda her 108 kişiden biri mülteci konumunda. Şimdi mülteci deyince biz de tabii e, bu resmi mülteci kavramıyla... ...sığınmacı veyahut da geçici koruması alanlar falan gibi bir takım değişik kavramlar evet. var. Orada bir netliğin bir şekilde bir ortaya çıkması lazım ama bir türlü çıkmıyor. E, sanıyorum çok netleşirse olay daha büyük başka problemlerle karşılaşırız diye düşünen... ...bir de e, şey var, e, kesim var e, diyeyim. E, şu anda 2018 yılında sadece... E, yeni de yani mülteci statüsüne giren yattı e, bu şekilde ülkesinden rayatığı bulunduğu yerden ayrılmak zorunda kalan kişi sayısı 13.6 milyon yani 70 milyonun 13.6 milyonu geçti sadece 2018 sene içerisinde e, ortaya çıkmış e, ben de öyle hatırlıyorum zaten 2017 60 milyon civarında bir rakam veriliyordu e, bu e, mülteci yattır işte refici diye şey yap adlandırdığımız ama hep zorlanıyorum <gülüyor> bu statü altında e, e, e, en çok Suriyeden e, var ikinci sırada Afganistan üçüncü sırada Güney Sudan dördüncü sırada Myanmar beşinci sırada Somali geliyor ve de e, bunları misafir eden ülkeler açısından da Türkiye 3.7 milyonla e, en başta gelen ülke hala. Bu da resmi rakam Tabii bunun dışında kayıtlara geçmemiş sayılarla Başka birlikte sayılar bunun 4 ya. milyonun çok daha üstünde olduğunu gözüküyor. O anlamda yani 20 Haziran mütevccilar günün belki en ciddi olarak ve en detaylı olarak ve de hani en kapsamlı olarak izlenmesi gereken ülke Türkiye diye bir Hı. yorum yapmak bir istedim. Reshimletler şeyi de uyardı. Suriye'nin kuzey batısındaki çatışmadan e, tabi. Tabii, yani 2 milyon kişi daha katılıyor. Şu, an, şu anda e, o şey durum nedeniyle e, potansiyel olarak öyle bir şey de var. Evet. Yani İdlib'ten Türkiye'ye bir i̇nsan e, yeni ya. insan akımının olması söz konusu. Yani. Ben de bir iki ilave de bulunuyorum. Lütfen. Müsaade ederseniz bu yani müdüriyetten açık radyo müdüriyetinden gelen bütün uyarılara rağmen gene de iklim meselesini burada ön plana <gülüyor> koymam gerekeceğini söylüyorum. <gülüyor> Hiç olmazsa oraya sokma dediler ama böyle bir şey var. Yani Donald Trump bak uyarı e, geldi hemen. Görüyorsun. <gülüyor> hemen. <gülüyor> evet. Yeni bir açıklama yaptı ve akıl almaz şeyler söyledi. Bugün yalanlarla ve dolanlarla dolu seçim kampanyasını başlattı. Her zaman olduğu gibi. Fakat muazzam bir şey söyledi. Milyonlarca kişiyi, illegal göçmeni Amerika'dan atacağız hemen dedi milyonlarca insanı atmaktan bahsediyor. bahsediyor. Resmi ee, bu konuda yani. çalışmaların başladığını da söyledi. Yani evet, şey evet. atacağız değil. Ya, bu, ya, şey başladık Yapıyoruz, Yapıyoruz, göreceksiniz dedi. Ayrıca da işte Guatemala, Honduras ve e, üçüncü ülkenin adını Kolombiya galiba. Orta yani Amerika yani. ülkelerine de e, şeyi kesti. Bütün yardımları kesti mültecileri önlemiyor diye. Kendi zaten şey içinde göçmenlere Arizona çöllerinde telef olan, mahf olan susuzluktan ve açlıktan kırılanlara da yardım edenleri 20 yılda yargılıyorlar. Böyle bir vicdan. Duvarlar yapıyorlar. Duvar, duvar, ya ya? Ve duvarları da bu duvarı bu sene bitireceğini de söyledi. Ama en önemlisi belki de e, hakikaten önemli, üzerinde durulması gereken şey bütün rakamları kat kat katlayacak olan gene Birleşmiş Milletler'in ve özellikle hükümetler arası iklim değişikliği paneli gibi yüksek e, şeylerin verdiği rakamlar e, iklim sorunu e, 2050'ye kadar 200 milyona kadar insanın göz etmek zorunda kalacağını ve bu sayının artabileceğini de söylüyorlar ki inanması güç yani. 200 milyon insan Nereye, nasıl, nasıl, ne şekilde e Şu anda zaten de? var olanın bir kısmı da Belki adı konmuyor ama e, Bu iklim değişikliği nedeniyle işte e, şeyde geçmişteki Üretimlerini aynı şekilde devam Ettiremeyen ve de bunu adapte Olamayan, uyarlanamayan kitlelerin Afrika'dan e, Ya işte da de, Pasifik'te adaların adaları, Evleri şey binlerce yapışıyor. yıldır Oturdukları yerde oturamadıkları için Artık e, gitmek zorunda kalanlar Britanya'dan, Galler'den bir kasaba, birkaç kasaba 40 yıl içinde iklim mültecisi durumuna düşecek diye de bir haber okuduk. Yani inanılmaz şeyler oluyor yani. Öyle bir sorun var. Yani rakam çok da büyüyebilir. Evet, Türkiye açısından da çok ciddi problemler olduğunu söylememiz lazım. Özellikle kentlerde ve ilçelerde karşı, karşı karşıya. ...kaldıkları, göçmenlerin karşı karşıya kaldıkları olaylar her geçen gün biraz daha artıyor. Ve siyasilerin de e, vermiş oldukları demeçlerde e, bu gelişmeleri hiç dikkate almadan e, konuşmaları... E, ...şimdi tabii ki seçim sürecindeyiz. Ama yani mesela Güran, iyi hatırlattın onu da yani bu son yapılan İstanbul seçimleri münazarasında... Ya. Her yani, iki adayın üç saate yakın konuşup bir kere bile iklim sorunlarından de evet. İstanbul çok büyük bir liman, bütün büyük liman şehirleri gibi çok büyük tehlike altında ve bambaşka sorunlar olacak. Yani sular altında kalacağı gibi altyapı tesisleri mahvolabileceği gibi. Kendisi gitlim göçmeni vermek durumunda kalabilecek bir şey. Bundan hiç bahsedilmemesi büyük şey. Ama ona rağmen ulaşım problemlerinden bahsedilmesi evet hala, Çok ilginç. E, Yollar yapacağız, tüneller Otopark yapacağız, ...otopark yani. otoparklar <gülüyor> Sıkılanlar yapacağız. Sıkılanlar binsin o yoldan gitsin demek istiyor herhalde. Evet. <gülüyor> Evet, herhalde. Denizler Esa... yükselirse ne olacak? Yollardan gideceğiz. Esasında eskiden bu şeylerde yani bundan önceki belediye başkanlık seçimlerinde afet konusu sanki biraz daha detaylı işlenirdi gibi geliyor. Şimdi sama, tamamıyla kentsel dönüşüm eee şeyde bazlı konuşuluyor. Yani kentsel dönüşüm bit e, yapılırsa ve gerçekleşirse herhangi bir şekilde İstanbul'da afet sonu kalmayacak. Alakalı. Evet ha. Onun için yani afetten bahsetmek yerine kentsel Arkadaşlar, dönüşüm ortaya çıkıyor. Trabzon sel evet. yani sen aldı götürdü e, hayır, ya, olayın nereden geleceği belli olmuyor. Evet Trabzon'da Araklı ilçesinde işte hes e, bir iddia o... hesin borusu patladı. E, şey e, ...Tarım ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemir'le... ...diyor ki esasında heyelan oldu... ...ondan sonra HES aşağıdaydı... ...o heyelan nedeniyle zarar gördü... ...ve ondan sonra işte boru patladı... ...hangisinin olduğu önemli değil... ...Allah'ın işi dedi... Evet, ee, şey, ...Allah'ın işi dedi... ...ama şu anda maalesef... ...dört ölü alt kişi kayıp... Evet. E, ...yıkılan dört bina var... ...şu, şu anda beden. bu sadece tespit edilen... ...arkadaşlar... ...evet, evet, evet. yani, yani aramalar devam ediyor... Devam ...esasında edilebilir. ama şey... E, yani daha önce risk tespitinin yapılması gerekli bir bölge olarak da orası şey yapılmış. Meteoroloji raporları belli. Böyle bir... Yani Karadeniz şey bölgesinin için. genelinde zaten bu tehlike var. Bu tehlikenin hayata geçmesi de çok zaman istemiyor yani bu mutlaka bir şeyler evet. oluyor. Ee, Tabi yani hesin varlığı orada eğer Bakan Pakdemir'in söylediği bile doğruysa hesin varlığı oradaki kırılganlığı arttırdığı için riski arttırıyor ve yani onu o şekilde ele alınması lazım. Hesin borusu patladıysa o ayrı bir olay. O o, yani, tamam... Var mı hesin borusu nedir? Hı? Hes, HES borusu, borusu esasında şey bu... E, deşarj hidral... borular değil mi? Deşarj değil. E, belli bir irtifadan suyun akarak türbinleri aşağıdaki te, evet. e, çalıştırması açısından. Ne olur partlarsa? Akar dereye. Kendi e, yatağına e, akıyor yani. Çok, çok büyük şeyde bir... Eğer dere, e, dere yatağına de, yapılaşma varsa... E, tabi, var, o o aşağıda da, vadinin içerisinde. Şimdi bu borular yapıldığı zaman hem elektrik üretmek için yapılıyor... ...hem de fazla su birikirse onu deşarj etmek için kullanılıyor... Hmm. Sonuç olarak o dere yataklarında zaten iskan olmaması lazım. Evet. Hiçbir şart altında. Evet. Ondan sonra da gel nasıl kurtaracağız bu binaların yıkılmasın? falan Bu işte afet işte. ve acil durum yönetimi dersleri için güzel bir örnek olarak insan yapısı evet. afetler evet. ve doğa, doğal ve yani afetler. Çok böyle. çok vahim şeyler hatırlıyorum. Yani Samsun'da bundan önce büyük bir sel Hı, felaketinde. Ya. Toki binalarına evet, e, su, su, bas, su bastı da. ve orada ha, bak, kapıcı o, o, olan bir kişi evet. çocuğuyla, iki o da, o çocuğuyla da, beraber buldu de. ve annesi evet. hayrı yaşıyorlarmış. Annesi yetişmeye çalıştı ve engellendi. Gözlerinin evet. önünde Hı -hı. gitti Hı -hı. ve yani böylesi, binaları, ve evet. yapılan açıklamada da Toki'nin bir kabahati olmadığını biz her şeyi doğru yaptık evet. dedi bakanlar falan da böyle bir e, savunma da oldu. Fakat bir de gözden kaçan bir şey daha var. Gene iklim konusuna bir an için dönecek olursak çok bütün bilimsel raporlarda liman şehirlerinin tamamının bütün megapollerin şey su, sular altında kalacağı buzların erimesi dolayısıyla ki çok hızlandı biliniyor. Fakat burada öngörülmeyen bir şey var. Ben çok üstünde durmaya çalıştığım için ...biraz itiraf edeyim ki... ...geç kavradım ama kavradım... ...yani suların altında kalması demek... ...böyle bütün yolları... ...her şeyi basması demek değil... ...altyapı tesislerinin suyun basması... ...yani deniz seviyesinin... ...biraz yükselmesiyle zaten bütün hayatı... ...felce etmeye yeterli... Evet. ...bütün ulaşımın durmasına... ...her türlü yani... Ne ulaşım ne de gündelik ticari ve iktisadi... Temiz faaliyetin. suyun Evet Tabii esasında yer suyu o. da yükseliyor. Evet. Yer evet. suyu yükseldiği zaman o zaman tarımsal alanlarda da kullanacağın su da tuzlanıyor. Ve Şehirler bir sürü başka oluyor yani. Bu, bu da öngörülmeyen bir <gülüyor> nokta. Mesela adaların suların altında kalması... tamamen sular altında kalması demek değil... E, ...ürettikleri... ...gıda maddeleri tuzlanıyor... Evet, ...işte biraz öncesinde de söylediğin hı. gibi... ...yenemez, aç kalıyorlar... Yani evet. ...o yüzden göç evet, etmek hı. zorunda kalıyor... ...ve böyle bir tehlikeden bahsediyoruz... Bir, ...biraz felaket tellallığı gibi oldu ama... ...bir konu daha benim dikkatim çekiyor... ...bilmiyorum o konuda siz ne dersiniz... ...bu aşıt kaçtığı var bir sürü ülkede veya çeşitli nedenlerle, Özellikle sosyal nedenlerle evet aşı, aşılanmaya karşı bir şey var tepki. Tepki var. tepki var. Ve gittikçe daha fazla aşılanmaya karşı olan insan sayısı fazla aşıyor diyeyim. Ve bununla beraber Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Teşkilatı esasında aşıyla engellenebilecek bir takım hastalıklarda ciddi artış olduğunu söylüyor. Bu bir, ...kriz boyutunda... Bir, kriz boyutunda kriz. ...bir afet boyutuna doğru gider mi? Ee, bir, ...o da... E, ...şimdiden afet kesildi. boyutunda olduğunu söyleyen... ...iki yazıyı biraz önce... ...buraya girmeden okuyordum... Hı. ...kızamık... Ee, ...kızamık başta olmak evet. üzere... ...bir takım şoktan kökü kazınmış olan... Hı. ...salgın Hı. hastalıkların tekrar geri döndü... ...ve hızlı bir şekilde... Hı. ...burada çok acayip bir şey var... ...aydınlanma çağının... ...tersi bir gelişim var... Yani e, doğrudan doğruya artık hurafelerin tekrar gündeme gelmesi. Bunun başlıca sebeplerinden biri ne olarak söyleniyor biliyor musunuz? Sosyal medya. İnsanlar sadece sosyal medya üzerinden e, yazılanlara itibar ettikleri için... ...yok canım aşılarında etkisi yoktur diye bir sahtekar doktor çıktı mesela dört sene önce. Adını unuttum şimdi. Öyle bir şey. Ve dedi ki aşılarla e, bilmem ne hastalığı arasında bağ bulundu dedi. Sonra tamamen yalan olduğu ortaya çıkmasına rağmen bu dolaşıyor mesela. Hala. Hala, hala. ve sosyal medyada bakıyor bilimsel raporları uzun uzun şimdi. Kim bakacak yani bilimin değeri azalmakta aslında hurafelerin gelişmesine. Dolayısıyla çok ciddi bir kriz bunu evet. ben yarın da konuşacaktım. İyi ki hatırlattın. Evet. evet şimdi bir de Mayıs ayı iş cinayetleri raporu evet. var elimizde biraz geciktik açıklamakta ama Elvan senden rica ediyoruz. Ee, peki Mayıs ayı iş cinayetleri raporu işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi tarafından yayınlanmıştı. O raporun şöyle kısaca bir özetine bakarsak Mayıs ayında en az 163 işçi yaşamını yitirdi. Bu e, iş cinayetlerine kurban gidenlerin dokuzu çocuk, 12'si kadın ve 6'sı göçmen. E, 160 çemekçinin 126'sı ücretli, 37'si kendi nam ve hesabına çalışanlardan çiftçi ve esnaftan oluşuyor. E, dediğimiz gibi ölenlerin 12'si kadın işçi, 151'i erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tarım, kimya, eğitim, sağlık ve eğlence iş kollarında gerçekleşti. 14 yaş altını olmak üzere dört tanesi toplam dokuz çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri tarım, kimya, ağaç, metal ve taşımacılık iş kollarında gerçekleşti. Üç mülteci göçmen işçi yaşamını yitirdi. Bu mülteci göçmen işlemi. Üçü Suriyeli, ikisi Afganistanlı, biri Kolombiyalı. Bu Kolombiyalı da çok ilginç geldi ama bana. Evet. E, demek ki yeni bu başka bir, bizim de bilmediğimiz bir e, şey var. Nereden <gülüyor> nereye Özel, değil ben. mi? Evet. Evet. E, ölenler ölen en çok tarım, inşaat, taşımacılık, madencilik, belediye, genel işler, ticaret büro, metal, konaklama, eğlence, kimya ve sağlık iş kollarında gerçekleşti. Bu ay tarımda ölenler en az yüzde otuz altısı ücretli. Yüzde altmış oluşturan çiftçi ölümlerinin ise bir kısmının başkasının talihsiz işleme ya da çobanlık vasıtasıyla ücretli olarak değerlendirilmesi gerektiğini altını çizmekle beraber net olarak bir olan veremiyoruz diyor işçi sağlığı ve iş güvenliği meclisi. En fazla ölüm nedenleri ise trafik servis kazası artık bu e, çok standart Murat. hale geldi. Evet. evet ezilme göçük ve yüksekten düşme ve zehirlenme bo boğulma e, ve de en acı taraflarından bir tanesi ölenlerin yüzde beşi sendikalı yüzde 96.94'ü sendikasız. Her yani. gün beş kişi ölüyor yani. Evet. evet. Tamam. Tamam. Bu, bu rakamda çok standart bir şekilde gidiyor. Evet. Yani... E... Yine ya. senede 2000 kişiye yakın. Evet. İşte Her bir, gün yüz altı. civarı evet. hiç değişmeyen bir şey ha, rakam. Yaralananların da hayatı kayıyor. Yani bu sadece ölenleri konuşuyoruz ya. E, tarafını kır da bak başına neler geliyor. İki saatte bir filan yani. Ne, evet. ne biçim ya? Sigortasız evet. işçi, sendikasız işçi... Sendikasız işçi, işçi gittikçe, gittikçe daha fazla. Evet. <gülüyor> Yok. Arkadaşlar biz geçen hafta bininci programımızı... Miktat Kadıoğlu, Aziz Şahsa, Nuril Özkan, Yasemin Yılmaz Yıldırım... Babür Şaylan, Murat Ercan ve Salim Aktaş'la birlikte yapmıştık. <gülüyor> Üç e, moderatör olarak... Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Cantekin ve ben o programı gerçekleştirmiştim. Bugün de Ömer Madra'nın katılımıyla Okan Tüysüz'e bağlandık ve bin birinci programımızı yaptık. Ne eksik kaldı? Bu Açık Radyo Deprem İletişim Merkezi'nin yürüttüğü faaliyetler eksik kaldı. Onu da artık 17 Ağustos'un yıl dönümünde tekrar ele alırız diye düşünüyorum ve Tınaz Bey'i de Tınaz Tiz Bey'i de o zaman davet ederiz ve 20. yıl nedeniyle bir geçmiş değerlendirmesini yine gerçekleştiririz. Bugünkü programı burada sona erdiriyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek üzere diyelim. 2001. Evet, program kutlu olsun mu diyeyim. <gülüyor> çok kut bir şey değil <gülüyor> ama bu, bu önemli bir başarı bence yani bu kadar kalıcı bir şey sürdürebilmek. yani ben e, özel olarak e, Gülen Ertür'e söylemiştim bunu e, dinleyicilerin önünde de söyleyeyim e, açık radyon en hayati vazgeçilmez programlarından biri olduğunu her zaman düşünüyorum. Sağ ol hemen. Te teşekkürler. teşekkürler. teşekkürler. Arkadan, <gülüyor> arkadan yittirmeye devam. <gülüyor> <gülüyor> evet. E, çok teşekkürler arkadaşlar. Bugünkü programı birlikte gerçekleştirdiğimiz için. Evet. Dediğim gibi gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.